Evet, açık radyodasınız. Açık dergi programı New Kollektif'ten Nikola ile buluştu şu anda. Nikol Nikola Ruayi Artuzo. Merhaba Nikola. Merhaba. Evet, New Kollektif bir süredir İstanbul'da bey oldu. Ağırlıklı e, evet. olmak üzere e, doğaçlama sanatlarla ilgileniyor ve doğaçlama sanatlar e, icra ediyor. Sadece doğaçlama sanatlarla değil. E, aslında bizim e, ya bizim kolektivimiz öyle başladı. Hı -hı. Eşimle başladık. Ülfet sevdi. Hı -hı. O tiyatrocu aslında. Yönetmen, dramatür ve tiyatrocu. Hı -hı. Ve biz bir kolektif yaratmak istedik. O feminist bir çevresinde şey yapıyor. Yani bayağı aktivist. Hı -hı. Ve öyle bir, bir tiyatro kullanarak fikirlerimizi paylaşmak istedik. Evet şeyi yıllar öncesinden Pınar Seleyin Sürüne Sürüne evet. erkek olmak evet. metninin bir uyarlaması evet. vardı. Yani biz aslında kolektif derken sadece san yani sanat kolektiviz ama aynı zamanda sosyal bilimler alıp bir şey yapmak istiyoruz. S sadece yani sanat sadece sanat değil de yani böyle bir bir perspektif vermemiz lazım ve bu perspektif Hı. yani um, ee, çevremizi yani e, e, anlatması lazım, bir şey anlatması lazım ve e, sosyal bilimler kullanarak yani e, öyle bir yardımla e, oyunla yapıyoruz, performansla yapıyoruz. Hı hı. E, her şey, yani konularımız biraz e, farklı görünebilir ama genelde e, temelde. E, e, ezilenlerin ezilenlerin e ne'nin e sesi duymak Seseddi istiyoruz. Duyulmak, evet. Evet. Peki gösterileri hatta hatırlatır mısın daha önce bu doğaçta mafestle konuşuruz ama Aha. az evvel Pinasilek metne demiştik. Evet e Bir de sonra bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. E 90'larda doğuda çocuk olmak bir oyun yaptık. E Reportajlar alıp. E yani bir kurgu e, yaptık. Sonra <gülüyor> müzik ben müzik bes besteliyorum genellikle <gülüyor> e, bu oyunlar ve ben dilbilimciyim. Yani böyle yani bir bir yani aktif bir bir, bir laboratuvar diyelim. Laboratuvar. <gülüyor> şey, şey. Önce yani şölen şölen erkekten önce şey yaptık bir e, kız çıkması e, <gülüyor> yani absurd bir oyun ama ya e, e, ne diyeyim? kadınlık ve e, yeni hayat üzerine hı hı. sonra süresini erkek olmak e, askerlik üzerine ve erkeklik daha daha doğrusu erkek hı hı. E, nasıl erkek oluyoruz öyle bir asker toplum toplumda hı hı. sonra bildiğim gibi değil biliyorsunuz evet. yani. e, sonra e, sorgu bir oyun yaptık e, tecavüz ve adalet sistemi e, üzerine hı hı. yani Tecavüz, adalet sistemi nasıl e, e, çözüyor, nasıl yani onlara göre başka bir şey. şey es, evet, ve devam ettik. Bayağı yani, yani aktivist. Evet, evet. Bizim de böyle marjinal diye gördüğümüz ekiplerden bildiğiniz her yaptığınız kuvvetli mesajlar içeriyordu aslında. Teşekkürler izleyici hakkında ne söyleyebilirsin? Mesela daha önceki oyunlarınıza izleyicinin katılımı nasıldı? Nasıl bir çevre oluştu? Ya yani çok farklı e, e, gruplar geliyor bize. Yani tabii ki e, e, politik insanlar e, geliyor genellikle. Çünkü arkadaşlarımız yani öyle başlıyor zaten yani bir Facebook'tan e, e, mailden e, evet. haberler veriyoruz. Genellikle onlar ilk İlk e, onlar geliyor Hı -hı. ama sonra yani e, genişliyor. genişliyor ve Hı -hı. onların arkadaşı ya da e, tiyatro tiyatro e, e, takip eden insanlar Hı -hı. gelmeye başlıyor. O zaman farklı tepkiler e, e, gelmeye başlıyor. Özellikle sormamın sebebi dedin ya sosyal bilinlik evet. katıyoruz diye. Bu farklı bir şey sonuçta. Evet ve, ve bir şey yani öyle, öyle anlatayım. Mesela mesajlarımız, öyle bir şey gördüm ben tiyatro Mesajlarımız e, biraz... Ya, ya, ...radikal değil miyim ama sert mesajlar e, veriyoruz. Hı -hı. Sert e, şeyler anlatıyoruz daha doğrusu. E, Solcuları zaten bizim gibi e, düşünüyorlarsa onlar için yeni bir şey değil. Yani öyle bir şey gördüm. E, öbür tam biz e, zitlerimiz Hı -hı. onlar için... Ee, çok zor ve gerekli kapanıyorlar, hatta bazen çıkıyorlar oyunlardan. Hmm. Ama bence bizim işimiz şey ortadakiler hmm. için. Yani onlar yani kafalar e, e, e, çok e, e, ne diyeyim, yani onlar yani anlamaya çalışıyorlar. Daha esnekler yani. esnekler ve şey, karar vermediler bu bu mudum bu mudu ve belki sanatla onlar için çok önemli bir şey yapabilir yani onlar onlar e, alabiliriz. Sorgulamaya evet. yol açıyor aslında. Evet. Çünkü ekstremler zaten değişmezler. Yani Bir ekstrem bizimle, öbür ekstrem karşımızda. Yani otadakiler yani evet onlar esnekler. Bu tam da aslında performansın alanı orası. Yani evet. Atraktif bir şey. Yani yine de konuşmuyorlarsa bile... Yani biz hissediyoruz ne Hı -hı. olacak ve bu, bu bir yani sanat böyle bir şey olması lazım yani bir, bir soru koyuyoruz e, ortada aslında Hı -hı. bizim yani e, ve bence bizim farkımız bu yani slogan atmıyoruz hiçbir zaman slogan atmadık sadece Hı -hı. E, olay anlatıyoruz Hı -hı. ve ee, tabii ki korguyla bir şey bir, bir, bir şey çıkıyor ama bence sloganlar sevmiyorum ben hı hı. ve bu bu ülfetle anladım bunu o hiç slogan kullanmadığı için daha daha e, derin gidiyor slogan kullanarak yani onlar kapanacaklar onlar e, bağırmaya çalış e, devam, bağ edecek. devam edecek yani hı. hiçbir şey değişmez sloganlarla hı. Hı. şimdi doğaçta festi 3'e geçersek aslında tam da bu noktada performans diye bıraktığımız yerde hı hı. Ee, yani New Collective'in içinde müzik de var. Evet. Zaten anladığım kadarıyla öyle keskin şeyler de yok. Ayrımlar da yok işte. i̇şte müzik. Amacımız Bursa. bu. Yani Tamamdır. her şey ortada olması. Yani beraber mesela bizim amacımız mesela e, yani bir sürü e, e, psikologlar da var ekibimizde. Yani her şey olabilir ve mesela bir yönetmen bir işini yaparken bir psikolog nasıl bakar aynı iş mesela bir müzisyen olarak evet. ben seslere duya, duyacağım ben bir ritim burada göreceğim o zaman yorumlarımız farklı olabilir Hı -hı. Yönetme, yönetmenin görmediği şeyler biz düzeltebiliriz. öyle bir öyle bir bir şey bir idealimiz var her zaman olmuyor Çünkü zor bir şey Okey, az önce hiçbir zaman çok paramız olmadı, Prodüksiyonlar zor. yani oyuncular bulmak lazım. Yani. Evet. Ama idealimiz bu. Yani mesela bir, bir müzisyen nasıl yönetir bir tiyatro oyunu, hmm. ya da bir, bir tiyatro yönetmeni nasıl uh, müzik dinler. Mesela öyle bir yani bir perspektif varıyoruz. Hmm. Herkes farklı, herkes farklı bir şey. yani uh, uh, kendi uh, uh, kendi kişiliğiyle farklı bir, bir bir bir bir şey görecek çünkü başka yani herkesin algısı farklı farklıdır evet. biz yani herkes biraz speyalist olduğu için yani öyle ya kapalıyız o zaman beraber kapalı olmayalım. yani evet. herkesten etkilenelim ve başka şeyler görelim herkesin yani aslında Nasıl diyeyim tırnak içinde profesyonel bir konumu var Aha. yani hani bir müzisyen bir tiyatrocu ama icraatta kimlikler birbirine karışıyor. Aynen öyle. aslında böyle. Peki niye doğaçla fest diye bir şeye kalkıştınız? Hani zaten tiyatro yapıyorsunuz. Evet. Şimdi e, doğaçla fest başka bir amaçla e, gitti. Aslında amaçlar benziyorlar ama. E, Duşla fest öyle ben aslında duşla fest benim fikrim ben müziyenim ben batı müzik öğrendim çocukken sonra elektro akustik müzik mezunuyum ve caz kitara mezunuyum hı hı. sonra ben ama her şey bıraktım ve Osmanlı müzik öğrenmeye başladım 15 yıl önce öyle mi ve şey duşlamadan geliyor bu bu bu evet. Bu, te, bu benim ilgim. Hı hı. Çünkü e, yani Taksim çok. Sizin gelinizde yani Taksimler yani doğaçlama zaten var. E, gazeller var. Yani, yani doğaçlama yani merkezdi e, bu hı hı. kültürlerde. Hı hı hı. Ve ben bunu e, öğrenmeye başladım. 15 yıl önce şey şey Fas'a gittim Suriye yani yaşa Fas, Fas'da yaşadım Fas Fas'ta yaşadım Tunizde yaşadım Suriye'de yaşadım Beyrut e, sürekli gidiyorum ve burada yaşadım ve öğrendim yani büyük ustalarla makam müzik öğrendim yani Osmanlı müzik demeyelim burada yani makam makam sistem yani çünkü makam sistem yani şey e, Yunanistan'dan şey Fas'a kadar görebilirsiniz, Euroa'a kadar görebilirsin. Evet. Ve her yerde ortada ve ben doğaçlama caz veya akustik ve özgür dan geliyordum hı hı. ve bunu hı hı. yani öğrenmeyi ilk önce sadece şey ben üç yıl boyunca burada olacaktım. Bunları alıp çağdaş müzik yapacaksın ama yani gördüm ki hiç kolay bir müzik değil yani yıllar alıyor. Evet. Ee, ve işte yani e, ve 15 sene oldu, 15 yani. sene oldu ama üç yıl önce ya da yok dört yıl önce şey e, gitmeye başladım tekrar özgür doğaçlama e, açık sahneler <gülüyor> e, genellikle Kadıköy'e e, gidiyordum <gülüyor> ve e, Koran ile e, şey organize ediyordu o zaman yani ilk önce ya e, Kooperatifde bir, bir küçük bir, bir bir açık sahne vardı, Şebnem organize ediyordu, sonra Kadıköy'e taşındı. Kooperatif kapandı zaten. Kapandı zaten Hı -hı. ve e, bir mekanımız oldu, kolektif hane diye bir Hı -hı. E, şey talabaşlı bizden e, ve bir yerimiz vardı. Aynı zamanda gö görüyordum bu özgür müzisyenler e, iç yani yani bir şey yapabilirlerdi ama yani nasıl herkesi aynı zamanda alabilirdik yani hmm. mekanım vardı şey dedim valla bir festival organize dedim hmm. ve Doğaçla Fest öyle doğdu hmm. ve özgür doğaçlamada bir şey görüyorum yani herkes bir ara geliyor ve gerçekten kolektif bir doğaçlama oluyor. Hiç nota yok, hiç melodi yok, hiç, e, hiç bir, e, yani hazır bir şey yok. Yani ne olursa spontane oluyor ve hmm. herkes herkesten etkileniyor evet. ve bir müzik e, otomatikman e, yani ortada çıkıyor. Bu anda. çok demokratik bir şey evet. e, gördüm. Evet. Ve işte öyle doğaçla fızı <gülüyor> bu yüzden yaptım. Yani e, ideolojimize <gülüyor> yakın bir müzik. <gülüyor> Bu üçüncüsü e, ve farklı ülkelerden müzisyenler var. Daha öncekiler nasıldı? Yine böyle miydi? Pardon. Boda Boda yaşayan e, e, yabancılar çok hı hı hı. E, bu arada. Çok müzisyen var zaten aslında evet. burada. Evet. Müzisyenlerin ve, biraz hali de bu değil mi aslında dünyada? Yani işte, dolaşmak zorundalar sanki. Dolaş yani ba başka şeyler ya, Yani kapanabilirsin kendi hı hı. geleneğinde. Ya da başka şeyler bakıp e, kendine döneceksin ve daha açık olacaksın ve daha müsait yani denemeye da, daha müsait olacaksın. Hı -hı, Ama hı -hı. yani kişiye bağlı. Yani bazı insanlar spe tam spezialeze olmak istedik e, e, istedikler için hı -hı. Yani bir gelenek de kalacaklar ve ya yani bu, bu da mantıklı. Yani hı -hı. ben yani ben spekalist olacağım o zaman ya yani evet. sadece bunu yapıyorum sadece aynı aynı çevreyle uğraşayım, bu başka ya da tam ters yani açacaksın kendine ve her şey güzel her yerde süper gelenekler var ve yani etkileneceksin. Evet peki bu programdan bahsetsek, e, açılışında sen varsın şöyle evet. Volkan Inci'yle evet söylemiyorum, yok yok. yani söylemiyorum beraber. Ya biz Ud Ud ve e, ben Ud çalacağım ve o e, neyi çalacak? Neyi çalacak? Biraz evet. farklı bir deneyim yani siz gelin e, anlayacaksınız. Ama evet. e, işte ikimiz yani Osmanlı müzikten geliyoruz yani Volkan Volkan çok çok e, usta yani ne ustası. Ama Hı -hı. aynı zamanda o bambaşka başka şeyler de aynı zamanda yapıyor. O zaman şey dedim yani Volkan bir şey denemek istiyor musun? Tabii ki dedi. Hı hı. Buluştuk. Yarın e, evet. e, bu, bu akşam evet. e, çıkacağız. Şey e, sonra bir de laboratuvar var değil mi? Evet laboratuvar üçüncü. Yani, e, bu, bizden sonra bir e, e, duo var. E, müzik ve dans. Hımm. E, Defne Daphne dansçı ve e, Charlie Rabuel bir e, yani multi instrument yani hı hı hı. Çok, çok şeyler çalıyor ve bunlar bir, bir çift e, yine yeni evlendiler geçen <gülüyor> hafta. <gülüyor> e, öyle bir, bir, bir e, performans yapacaklar. Yani merak ediyorum yani onlar onları güveniyorum ama yani söylemezler ne, ne yapacaklarını söylemez ama güzel kesinlikle güzel olacak. Danslı ve müzikli bir i̇şte. gösterileri olacak. ama işte bir diyalog Diyalo yani Hı -hı. müzik müzik e, dans müzikten etkilenecek ve e, müzisyen dans'tan etkilenecek. O zaman yani ne olacak belli değil. Yani bir bir diyalog gerçekten. Hı -hı. Peki sonraki Sonraki bir laboratuvar bu bu bu, bu, bu sene bir tema var. Yani öbür seneler hiç tema koymadım hı hı. çünkü yani e, görmek istedim. Belki. A, aslında bu da başla fes bencil bir fikir. Yani ben kim kim var e, İstanbul'da görmek istedim. E, aslında bu bir yani be, benim için müzisyen bulmak ya da arkadaş bulmak ya da bir, bir projeler üretmek için bir arada hı hı. gelsinler ki yani hı. beraber ya, tan, tanışalım. Yani benim amacımız a, amacım bu bu yani. Tan tanışalım ama bu sene tamam bu bu sene bir tema var ee, şey diyelim e, e, bu genellikle bu bu bu özgür doğaçlamada da üç farklı ok okul görebilirim e, jazzdan etkilenenler hı hı. ama free jazza gidiyola gerekli yani e, kriolla jazz limitleri hı hı. İkinci grubu İkinci grup şey çağdaş batı müzikten etkileniyorlar ya da elektro müzikten Hı -hı. etkileniyorlar ve doğaçlama öyle yapıyorlar. Hı -hı. Ve üçüncü grup yani sanat rock yani art rock Hı -hı. gibi şeyler, noise yani ise, Hı -hı. yani öyle öyle bir okul da var ve ben şey dedim yani şey gördüm aslında aslında insanlar o kadar özgür değiller. Yani özgür aşlama diyoruz ama yani bir okul artık bir okul oluş oluşmuş ve ba bazı kriterler var yani bu müzik, çalmak, bu müzik çalmak için bazı şeyler yapman lazım o zaman hmm. o kadar yani bir gelenek gerçekten hmm. o zaman şey böyle bir şey de desek bu bir gelenek biz farklı geleneklerden etkilensek ne? olur acaba Hı. mesela Osmanlı müzik ya da e, İrlandalı müzik ya açık koydum yani bu bu bu tema ama mesela yani Asya Asya'ya bakarsak yani kolektif duaşlama çok evet yani, yani öyle şeyler görmek istiyorum yani Hı. böyle. Rabat'ta denemesi evet. olacak. Evet biz mesela Kore Kore müzi, klasik müziği etkileneceğiz ve bir şey ama sanki bu bir duaşlamaydı öyle dinleyeceğiz. Aa, bu bir doğaçlama diyelim. Hı hı. Biz böyle bir okul e, şey, yani öyle ya da e, e, e, Bali yani Gamelan yani hı hı. Endonezya'daki müzik öyle bir şey alıp yani ne nasıl etkilenebiliriz, falan çok falan. Şey. Böyle bir laboratuvar. Yani bir şey denemek istiyorum ve de arkadaşlarıma söyledim. Çok mutlu oldular. Kalabalık şey. da olacak değil mi? 5 kişi. Yeter, kişi. yeter. Yani, mekan küçük zaten. Evet. 5 kişi yani zaten e, yani e, birbirimizi çok iyi duymak için yani 5-6'dan fazla olamazsın bu müzikte. Yani şey e, chamber müzik, e, oda müziği gibi <gülüyor> bence. Evet. Sonra, sonra ertesi gün ayo, ayo, ayo, bizden sonra şey bir e, e, Alman bir grup var Matakumbe e, Matak Onlar şey Balkan müzikten e, e, buradaki müzikten Afrika müzikten, reggae müzikten etkileniyorlar. Onlar genellikle yarlı e, improvize müzik yapıyorlar ama bu, ben şey dedim onlar bu, bu, bu sefer sadece doğaçlama yapın. Tamam dediler. Ben <gülüyor> bakacağım yani. Merak ediyorum. Aslında her evet. er, er performans e, yani, sürpriz. sürpriz benim için. Çok güzel. Bu arada hatırlatalım. Jurnal'de olacak doğaçta fest 3. Jurnal'de İstiklal Caddesi'nin kollarından biri olan Mis Sokak'ta. Tarlabaşı'na biraz daha Yakın, jurnalde de zaten aslında bol müzikli etkinlikler hep oluyor. Evet. Bu sefer iyice karışacak ortalık <gülüyor> gibi gözüküyor. Evet. E, i̇kinci günü de anlat. Ve saat sekiz. Saat sekiz de. Evet. İki akşam da saat 8'de evet, başlıyor. Evet, aynen. Öyle. E. İkinci, Sonra ikinci gün evet. İkinci gün bir arkadaşım Elena Yunanistanlı bir, bir performatıyat turcu aslında tiyatru ve müzisyen aynı zamanda Hı -hı. Söyle, e, jurnalda çalıyor ya rembetika çalıyor öyle şeyler yani baya halk müzik biliyor ama tiyatrocu e, da aynı zamanda ve daha tiyatral bir performans yapacak Hı -hı. E, onun arkadaşıyla Hı -hı. bu da yani merak ediyorum bir sürpriz olacak ama güveniyorum e, sonra ondan sonra iki müzisyen var Fransız iki kız ama onlar yani Beş yıldır bodalar galiba hı hı. ve şey bayağı ya, halk müziği çok biliyorlar. Polin ve onun arkadaşları şimdi gelmiyor aklıma. Hı hı. E, ama Laf diye bir grup grupları var Laf. Aha. ve enteresan, e, çok enteresanlar yani e, kriyalar bir sürü şeyler Halk ben müziği çok... derken Türkiye'de? Sadece e, Bulgar müzik biliyorlar, e, halk müziği, kök müziği, e, şey... E, Fransız müziği biliyorlar yani bir, bir bence e, özel bir müzik yani onlar bu, bu geleneklerden çik, çıkıp gerçekten yeni bir e, Hı -hı. bir gelenek oluşuyor sunacaklar mı evet. ve son grup e, Yunanistan'dan geliyorlar e, yani bir santur var ya yani e, bir elektronik şeyler var ve onlar Allah'ım çok çok ünlüler Yunanistan'da. İsmi? Şimdi e, ermet Trio ermetiko. Trio ermetiko. Evet. Ve onlar yani süper olacaklar Çok güzel. Çok e, kapanışta mı onlar? Kapanışta evet. Kusur olacak. Sonra bir açık sahne olacak. Ha, doğru. E, yani kim gelmek istiyorsa, yani amacımız zaten bu yani, hı hı. yani kolektif bir şey yapmak. E, e, e, e, enteraktif bir şey yapmak sürekli. Onu, o zaman yani bir açık sahne lazım tabii. bize. O zaman yani öyle kim gelmek istiyorsa gelsin bir enstrümanlar çalalım. Şimdi e, cuma ve cumartesi akşamları Doğaçla Fest. Bu arada Nikola'yla e, konuşuyoruz. Nikola Ruayi -E Artuzo e, New Collective'in e, parçası kendisi. Zaten bu Doğaçla Fest'te New Collective'in bir diğer işi. Bir kere daha radyolarını yeni açanlar için e, hatırlanmış olumlu. Bizleri doğaçta fest 3'ün arifesinde e, buluştuk onunla bir sokakta başka bir mekandayız burada işte inşaat sesleri vesaire arasında <gülüyor> ufak bir sığınak bulduk kendimize. Bu arada giriş ücreti e, nedir var mıdır? Şimdi e, bizim bizim e, idealiğimiz de öyle bir şey ücret koymayacağız ki herkes girebilsin <gülüyor> ama. E, yani bir şapka geçirecek, şapka dolaşacak. Evet. Galiba. Geçen sene yap, ya, ya, iki senedir yapıyoruz öyle hı hı. ve gerçekten aynı şey çıkıyor. <gülüyor> Çünkü bazı, <gülüyor> zorlama olmadan. Yani. işte zorlama olmadan zengin yani parlı insanlar versinler. Fakirler yani vermesinler ama bir şey alsınlar. Yani böyle yok. böyle bir ideolojimiz var, mı? Evet. idealimiz var. Sesler yani müzisyenler sesler veriyorlar. Bir bir interaktif bir bir şekilde bir bir bir ses bulmaya çalışıyorlar, bir estetik bir hı hı. şey bulmaya çalışıyorlar. Ama aslında en büyük rol e, e, seyircide. O bir hikayi yaratması lazım. Kendine herkes bir hikaye bulacak bu onda. Ve bazen sıkılacak, bazen çok sevecek, bazen e, e, e, kızgın olabilir. Yani bir, bir şey olmuyor, bir, bir stres yaratıyor bir şey. Ama bence beyin için çok önemli bir, bir, bir müzik. Çünkü yani düşündürüyor insan. Yani bir şey bir ses var, bir tuhaf bir, bir şey var ama yani yine de yani bir hikaye yaratmak lazım. Evet bu iki günde aslında özel bir hikaye yaratıyor ee, olacak. Daha doğrusu bu herkesin kendi hikayesini yaratması için iki günü var. İşte. doğaştafest Fest iki gün boyunca. Evet ve umarım yani devam ederler sonra dinlemeye. Evet. <gülüyor> Nikola'ya çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.